Hoca Ahmet Ezevi dilinden çür çür tutturmuş. Bakma şimdi camilerimin boş kaldığına. Pırasının soyunda afresini alır, namazımı çuna kıyularına kıvarsın. Her girdiğim şehri yanıp sesimle sürler, her açtığım canısın mısalarını içtim. Acıkınca Mevlana'nın ağaç sofrasına oturdum. Kah kana oldum, savundum adaleti, kah hürgü oldum, kremi Ya canım. Kısmanım bile senin madem sabrın sonu gelmiş. Yüreğimde nişan parhan Aydan aşkına formini. Arkadan vuranlara bile bir sol bitse dokurulmaz yer karamış. Beni düşer mek nasıl olursun? Yabanel diye Medine müdafaa, aslanımı nasıl var diye bilen söyler sor Daha Dağatı, kardesi kardese düşürten İngiliz varlıktan sor beni. Hürriye çözüm. Asırlardır şiirlerinde hürde yaşayan çiliselerden, havyalardan sor beni. Malumiyetimi süper sayanlara değil, Uhud'a sor beni. Uhud'a hala yaşayan Mustafa Hamd'a ya sor beni. Bilmez, onlar herkesin öldürürler. Ben de dinçlikten tembol. Onların en mutlu savaşları bile ölmemek için öldürdükleri. Ben de savaşta öldürmemek için dinçliğimi ağrın. Toprak mazabı. Arısının değil savaşlarda solup tutup kadın istihdam eden öldürenler onlara mazabı değil. Baric-i kaleden, Antas Asya'dan sor beni. Hala adımda barış için yaşayan inancımdaki felaha sormayın. Kendimi elimden almaya kalkışanlara değil, nebdini Rabbine adamış kazenin genç atıplardan sor beni. Kendi hakkından başka hak tanımayan sanımayan özgürdikilere değil, yaradığımı sormayın, yaradığımı sormayın, yaradığımı sormayın. halû belediyenin tanlarına değil. Belediye halû belediyenin tanlarına değil. Köşe aralarında yüreğindeki tövbeleriyle aşk ah gününü bekleyen mehanelerdeki bir şahıhilerden sohbetiniz. Kadını bir mekal gibi kullanan felaketlere değil, evlerimizin halkağı, toplumlara sor beni. Ne bilin Mehmet'in maşallah yüksekler. Ölsek de sevinin hele dönsek de. Sanma bu tekerle salın tüm tek de. Yarın elbette isim, elbette isimdir. Gün varmış, uzun tutuyor. Zeya atı Ama Türkiye bulamıyor. Mahzullah, sevinin. Yüreğimde nolkulara oturacak her bir gençlik geliyor. Şefkat kahramanını duyuyoruz. Allah'ım ertemiyorum! Böyle seneye dururuz. O mutsuzluk ve ihtiyaç. Evet! Rabbimizle kol olsun. Ve yüreğimizdeki sevdamızla. Neden varız? Neden geldik bu çağına? ...gireğini yerine getirmeli değil mi? Öyleyse hep birlikte yaşayalım bu sevinci. Hamburg için hazırladık. Hamburg için bu günleri yaşadık. Yüreklerimiz hep birlikte... ...öyleyse güzel bir günler yaşayalım. Ah şerleri hayli eyler. Zannet güneşi gayli eyler. Mevrak verelim eyler. Ne eylerse güzel ¡Alas con de decambios! a de ellos! ¡Alas con los decambios! ¡Puye el señor